بالله من الشيخ عبد Tazavuk kültürlerinin hayatını anlatan Tabaka Tutsu Kıya İstimi kitabı Erlul Kalkı İstaklığa Neskilerinin Atıl Kıya Okuyacağız Ve devam edeceğiz Tata Bunları okuma başlamadan önce Ne yapıyoruz? Bir kısa koltuklar var Sallallahu aleyhi ve diye olsun diye. Sonra Sahil Enbiya ve ve Cümle Evdiya Allah'ın Mukarrabi'nin ve hasseten Peygamber Efendimiz'in manevi irşad vazifesinde varisleri ve vekilleri olan Sadat ve Meşahit Turku Aliye'mizin bu beddeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ve fatihlerden önce buralara cihat için gelmiş olan Ebu Eyyüvel Eysari ve sahibi-i kiramın ve her beldede nice enbiya gelmiş geçmiştir diye ayet-i kerimelerde bildiriliyor. Bu beldeden gelmiş geçmiş olan cümle enbiya ve nürselinin Yuhşe aleyhisselamin salavatullah ve selamuhu aleyhim ecmain ve cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin şu içinde ibadet ettiğimiz güzel tekkenin bahanesi Selami Mustafa Efendi'nin yukarıdaki Şeyh Murat tekkesinin İçinde methum bulunan Ariflerin, Şeyh Murad-ı Müncevi'nin, Abdülahadi Nuri Hazretlerinin, Haydar Baba Hazretlerinin vs. Evdiyaullah ve Salihinin ruhlarına ve bu kitabı yazan Ebu, es Ebu Abdirrahman Es-Sülemin'in ve kitabın içinde isimleri geçen büyüklerin, tasavvuf büyüklerinin ruhları için, uzaktan yakından bu güzel kitabın okunmasına iştirak etmek üzere buraya gelmiş olan ben de bugün çok uzaklardan Atapazarı'ndan koşarak geldim. Efendim bütün kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan sevdiklerinin, yakınlarının, babalarının, annelerinin, dedelerinin, yinelerinin, ecdad-ı ceddat-ı ruhları için ruhları şad olsun, kabirleri nur doğsun, makamları âlâ olsun. Bizler de dünya ve ahiretin hayırlarına eğrelim. Rabbimizin rızasına vasıl olalım. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım diye bir Fatiha, üç i̇hlas Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Akbarına Abdullah ibnu Muhammed ibn Abdullah ibn Abdurrahman el Razi. Abdurrahman el Razi olacak o da üst harfeye koymuş yanlış. Galat Akbarına İshakubnu İbrahim ibn Ebi Hasan el Enmati. Galat Semiyet Ahmet ibn Ebi Hawariyye semi eüleyman daiye yekul men ahsne fi -e ne harihi kü fi efi hemen ah sene fi lelihi kü fi efi ne hari hemen sala kafi ter ki şehvetin ve vallahu bir Ekramu min en yüzlüde kalden bir şehretin türket Lehu Abdullah ibn Muhammed'in ne Abdullah ibn Abdurrahman el er Razi, məlif Şilemiye söylemiş, haber vermiş. O da İsa İbrahim mi? Ebi Hasan el Enmatiden duymuş. Bağdatlıymış bu zat, efendim güvenilir bir alim imiş. Ahmed bin Ebil havaliden ve başkalarından çok rivayetler yapmış. Sağlam. Ondan Ebu Amr Es-Semmak ve başkaları sözlerini alıp nakletmişler kitaplara geçmiş. Pazar günü vefat etmiş. Ma ke yemin Ahad li'ta ashra laylatin min Muharrem. Muharrem Muharrem ayından efendim 15, 10, 10, 11 Muharrem ayının 11'inde vefat etmiş. Senetmiş. ve teyni ve tasarane 302 senesinde. Tabii bunlar hep Hicri Kameri seneler. Bu Ahmedik Ebu Havari'den, o da Ebu Süleyman Eddarani'den duymuş. Ebu Süleyman Eddarani kim? Hayatını okuduğumuz yazılarını okuduğumuz kimse. O ne demiş? Yekul'u şöyle dediğini duymuş Ravi. Süleyman Ebu Süleyman Eddarani Men ahsene fî mehârihî Gündüzünde iyilik yapan, iyi kulluk yapan, iyi iş yapan kişiyi Küfie fi leylihi Allah gecesinde tatmin eder, ona kafi gelir. Yani nasıl takip edeceğini Allah bilir, yeter ona. Allah gündüzünde iyi yapınca gecesinde onu kollar gözetir. Reven asyen fi leylihi gecesinde kim iyi kulluk ederse iyi bir gece geçirir, iyi işler yaparsa gecesinde ibadet, taat, ta zikir, tesbih, namaz vesaire. O zaman külfi'e fi harihi gündüzünde kullanır Allah tarafından işleri ve maneviyatı yönünden iyi bir duruma mazhar olur. Demek ki her zaman parçası kendisinden sonrası için bir garanti oluyor. Yani sen gece çalışırsan Allah senin gündüzünü güzel bir gündüz olmaya sana destek veriyor, lütfediyor. Gündüz çalışırsan gecenin hayırlı bir gece olmasına destek veriyor. Ne güzel. Böyle arkasından geleni efendim iyi olmasına sebep oluyor. Veman ahsen'e, veman sadaka pieterki şehvetin zahabihâ min kalbihi. Kim sıfk ile gönlünden bir arzuyu, bir şehveti atmak istiyorsa. Allah onun gönlünden giderir. O atmak istediği şeyi çıkartır hakikaten. Yeter ki yandan istesin. Şehvet tabii bizim bugünkü Türkçe'mizde sadece cinsel arzu manasına kullanılıyor. Halbuki öyle değil. Arapçada yemeğe karşı olan iştihaya da şehvet derler. İştihar zaten şehretin iftihal babıdır. O baktan geliyor. Yani o kökten geliyor. Yani yemeğe karşı olan arzuysa şehvetül batıl yani midenin şehveti. Cinsel arzuysa şehvetül ferç derler. Yani insanın gönlünde çeşit çeşit arzular olur. Şairin birisi Farsça diyor ki lehki yektil daremu der bil hezaren arzus Farsça manası şu ne yazık ki bir tanecik gönlüm var diyor. Ama gönlümde bin tane arzu var. Ve ki bir gönlüm var derdim hezarem arzus ama gönlümde bin tane arzu. Yani insanın bir gönlü var şu kadarcık bir kalbi iç alemi ama binlerce arzusu var. Bu arzular istekler hep işte bir arzu Farsça bir kelimedir. Arapça değil. Arzulun Arapçası şehvettir. Yemeğe karşı şehvet Efendim, çalışmaya karşı, bilmem neye karşı, bilmem neye karşı, eğlenceye karşı, gezmeye karşı, bilmem, spora karşı filan. Yani her şeye karşı olan arzıyor, şehvet denilir. Şimdi kalbinde olan bu şehretlerle insanın mücadele etmesi lazım ve onları yenebilmesi lazım. Onların önünde sürüklenmemesi veya peşinde sürüklenmemesi lazım. Onlara hakim olabilmesi lazım. Mesela, komşunun bahçesinde güzel güzel meyvaları görür, canı çok isteyebilir, çok arzu ediyor, kıvranıyor, e, yememesi lazım. Yani haram çünkü başkasının şeyi. Daha başka şeylerde buna benzer arzular. Tutulmak gerekiyor, engellenmesi gerekiyor ve bastırılabilmek gerekiyor. Yani kişi bastırma gücüne sahip olmalı. İçinden bir arzu gelirse onun esiri olmamalı. Ne yapalım, dayanamadım. işte şeytana uyduk, yaptık bunu diyorlar. Yani hapse düşenler veya mahkemeye çıkanlar hakime mazeret olarak diyor ki şeytana uyurum yaptım. Dayanamadım filan diyor. Dayanmak lazım. Şeytana uymamak lazım. Yani nefsin arzusuna yenilmemek lazım. Mağlup düşmemek lazım. Şimdi bu nasıl olacak? ha Aşk ile sıtk ile gerçekten içinden böyle bir arzun atılmasını istiyorsa bir kimse gönlünden Allah'ını atar. O arzuyu onun gönlünden gider. Yeter ki aşk ile isters. Garanti veriyor yani. Ebu Süleyman Efendim. Vallahu ekramı, Vallahu ekramı min en yü az dibe kalder bir şehretin türketlehu. Ve Allah Celle Celaluhu kendi rızası için bir arzusunu terk eden bir gönüllü Efendim azaplandırmaktan daha mütealidir, daha yücedir. Azaplandırmaz yani. Kendi arzusu için bir kimse gönlünde Allah'ın razı gelmediği bir şiddetli arzuyu görüyor ve frenleyebiliyorsa Allah o gönlü muazzeb etmez. Hem dünyada muazzeb etmez hem ahirette. Hakikaten de bazı insanlar diyorlar ki hocam tesbih çekiyorum tadını duyamıyorum. Namaz kılıyorum. Eskiden çok güzeldi. İlk zamanlarda şöyle aşk ile şevk ile tatlı namaz kılardım, şimdi olmuyor. İbadetin tadını bulmanın sırrı budur işte. Şehvetini, arzusunu insan frenledi terk etti mi, Allah o zaman şey verir, İbadetin zevkini, şevkini verir. Yani artık o gönlü azaplandırmaz. Hem dünyada azaplandırmaz o şeyi çeker. O şehreti çeker, ondan istiyor çünkü. Sıpkı istiyor ondan kurtulmayı. Hem de o terkten sonra artık bir taltif gelir. Yani şehretini, arzusunu, nefsinin hevasını terk eden bir insan ibadetin lezzetini duyar. İbadete o zaman tekrar zevki yapmaya bakar. O halde ne yapacağız? İçimizde beliren günah temayüllerini, arzuları, istekleri iradenizle yeneceğiz. O zaman ibadet Aşkın zevki, şevki hasıl olacak. Ağzımız bir tatlanacak. Yani kulluğun tadını anlamaya başlayacağız. Onu yapmadığı zaman zaten ondan kaçmıştır. Yani iyiydi, bir günah işledi, ibadetin tadı kaçar. Yani günahın pek çok zararı vardır. Zararlarının başında ibadetlerdeki zevki, lezzeti tadı alıp götürmesi. Bu gelir. Kişi artık namazı kılmak istemez, camiye gelmek istemez, Kur'an'ı okumak istemez. Tadı kalmadı. Neden? Bir günah işledi de onda. Günahlar ibadetlerin zevkini söndürür. Günahlardan vazgeçmek, yani bir gayret gösterip Allah rızası için bir şehvetten, bir arzudan, bir günahtan vazgeçmek ibadetlerin zevkini geri getirir. İkram olarak Allah onu artık o konuda azaplandırmaz. İçi dışı dünyada ahirette iyi şeylere mazhar olur. Efendim, hali hoş olur. Haddesena Sena Abdullah yani yukarıdaki Abdullah ibn Muhammed ibn Abdullah ibn Abdurrahman er-Rahil Zih demek istiyor. Hadde Sena yani ondan sonraki İsa ibn İbrahim ibn Ebi Hasal El el-Enmati'yi kastediyor. Efendim aynı bir zinciri demek yani. Kale Sena Ahmet yani Ahmet dediği de Ahmed ibn Ebil Havari'yi kastediyor. Efendim aynı rivayet zinciriyle kalesim Ebu Süleyman yakulu Ebu Süleyman et şöyle dediğini şu kulaklarımla işittim diyor. Ee, şey Ebil Havari ne diyor? Demiş, "Hayru <gülüyor> seha'i ma fakal hacate." Tabii insan biraz Arapça bilmeli bu derslerin zevki o zaman daha çok çıkar keyfinden tadına doyum olmaz. Bir de böyle güzel atasözlerini yazmalı. Bunlar ezberlenecek sözlerdir. Hayr ma rafa hacete. Cömertliğin en hayırlısı ikramın. Yani birisi birisine bir ikram yapıyor. Efendim ikramın en hayırlısı ihtiyaca denk onu karşılayan cinsen olandır. Yani adam boş tarlasında oturmuş Esselamu Aleyküm diyorsun. Hey benden çıkartıp bir karpuz veriyorsun. <gülüyor> ya, zaten benim tarlamda görmekten bıktığım kadar karpuz kavun var yani. Şimdi orada onun ihtiyacı yok. Ama mesela ne bileyim onun o anda neye ihtiyacı olduğunu sezip de onu anlayıp da onu verebiliyorsan en büyük ikram o oluyor. Bakıyor mürit şeyhinin şeye mesela sıcak suya ihtiyacı var. Hava soğuk abdest alacak, ısıtıp getiriyor. Tamam, Hay Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin. dua alıyor. Yürüyen dua alıyor. E şimdi da suyu kaynatıp getirse o zaman makbul olur mu? Olmaz. O zaman da bir soğuk su mesela belki hoşuna gider, belki bir efendim, meyve veya karkus kavun hoşuna gider. Yani karşındaki insana bir iyilik yapacaksın, cömertlik yapacaksın, sehabet yapacaksın. Seha ve sehavet cömertlik demek. Yani bir bağışta ikramda bulunacaksın ama halıcıya seccade hediye etmek, karpuzcuya karpuz vermek, tereciye tere satmak tatlı bir şey değil. Yani onun ihtiyacı olan şeyi bulup onu verirsen ha, hay Allah razı olsun diye o zaman gerçekten duayı alırsın. Hayru sehai ma vafakal hacetel. Cömertliğin en hayırlısı ihtiyaca tam uygun düşendir. Onun için iyi derlişlik de, iyi kulluk da zeka işidir. Bayağı insanın aklını kullanması lazım, bulması lazım, anlaması lazım, çakması lazım işi şey yani. Çaktım diye, zehir hazriye gibi çakması lazım. Böyle anlayıp ona göre şey yapması icap eder. Yedi hikale Ebu Süleyman aynı rivayet zincirinden gelen habere göre yine Ebu Süleyman et darani bir seferinde şöyle demiş. İza sekeneti dünya fi'l kalbin terahhalet minhu'l ahiretu. Allah korusun. İnsanın insan demiyor. Bir kalbe dünya iskanı oldu mu yerleşti mi? yani dünya bir insanın kalbini mesken edindi mi? Geldi yerleşti mi kalbine dünya? O zaman terahhalet minhul ahiretü ahiret oradan eyvallah hadi Allah'a kalkar gider. Dünya gelip insanın gönlüne yerleşti mi? Ahiret oradan kalkar gider. Ne demek dünyanın gelmesi, ahiretin gelmesi? Yani bu yer küreşi mi geliyor? Hayır. Yani insanın gönlü bu hayatın keyifleri, zevkleri, istekleri, hedefleri ile dolarsa, hedefi bu dünya olursa, o zaman ahiret yani cennet, Allah'ın rızası vesaire ebedi hayatta ilgili şeyler kalkar gider eyvallah. İkisi bir arada olmaz. Dünya dünya arzusu gelirse ahiret arzusu gider. Onun için efendim bu konuda çok sözler söylemişlerdir ama millet dünya deyince hep meridyenin paraleli çizgılı yuvarlak küreyi hatırlıyor. Bilmiyor ki dünya dediğimiz işte şu bizim hayatımızdır. Ve hepimizde şu hayatın tadını çıkartmak ve şu hayatta bir takım amaçlara ulaşmak için harılarla çalışıyoruz. Karaveler mezun olacağım diye çalışıyor. Adamlar, ev var sahipleri evini geçindireceğim zengin olacağım diye çalışıyor. Herkes aslında dünyayı çalışıyor. Hocamız öyle derdi. Ya bana şey kimse geliyor bir ahiret sorusu soranı görmüyorum derdi. Herkes işte efendim işim bozuldu bilmem ne oldu bilmem kız alacağım bilmem efendim vesaire. Hep dünya diyor. Yani bir ahiret meselesi sormuyor diyordu. Derdi böyle. Aslında hepimiz bir bakıma bu ana meseleyi belki atlamış ve kaçırmış olabiliyoruz yani. Asıl mesele ne? Şu hayat değil. Asıl mesele ahiret, e onu onu güzel hale getirmek, or, orada kazanmak, cenneti kazanmak, orada Allah'ın sevdiği bir durumda olmak daha önemli. Bunu unutur da insan bu dünyaya dalarsa, paramı nerede daha iyi işletebilirim, faysal finansal mı versem, el mi versem, küveyt finansal versem, yoksa döviz mi alsam, satsam, versem, altın mı daha iyi, arabamı daha çok prim yapıyor, Efendim bilmem bugün nereye gitsem nerede eğlensem yazdı efendim hangi köyde geçirsem vesaire. E hayrola bunlar hep burayla ilgili, bu hayatla ilgili. El hayatı dünya hep kafandaki meseleler şöyle tasnif edip e, şurası dünya, burası ahiret diye ayıracak olsan hep sen sen bu hep bu hayatla ilgili şeyleri düşünüyorsun. Hani öbür hayatla ilgili şeyler. Yani burada dünya ve ahiret dediğimiz zaman İki şeyi düşüneceğiz. Dünya bu hayat. Yaşamakta oldunuz. Şimdi biz neredeyiz? Dünyadayız. Yani nefes alıyoruz, yaşıyoruz. Ölmedikler. Ölünceye kadarki alem dünya. Öldükten sonraki ahiret. Yani şöyle söyleyebiliriz o zaman herkes kolay anlasın diye. Sen ölümden sonra için hazırlanıyorsan iyi, akıllı bir insansın. Sadece ölümden evvelki, ölünceye kadarki hayatınla ilgileniyorsan, onun kal meseleleri, kafanı, kalbini, gönlünü doldurmuşsa, o zaman çok yanlış bir şey yapıyorsun. Küçücük bir şeyle uğraşıyorsun. Öbür taraf ne olacak? Düşünmüyorsun. Çünkü öbür taraf ebedi. Onu düşünmediğin için çok yanlış bir şey yapıyorsun. Bu taraf muhakkak. 40 sene olsa daha bunun üstüne ömrün iyi. 50 sene olsa, 60 sene olsa, 80 sene olsa, sonra bitecek. 80 sene. Diğer ki 100 yaş yaşadın, 110 yaş yaşadın, 150 yaş yaşadın. Yani daha fazlası çok görülen bir şey değil. Sonra ne olacak? Özeceksin. Ondan sonraki hayat ne? Ne bin sene, ne on bin sene, ne yüz bin sene, ne milyon sene. Sonsuz seneler. Şimdi sen bu sonsuz seneleri düşünmüyorsun. Ölümden sonraki şeyi, alemi, ahireti düşünmüyorsun. Hep bu dünyayı, yani 80 seneyi düşünüyorsun. Bu çok büyük ahmak. Çok yanlış bir şey. Hepimizin, yani mümin de olsak. Partine varmadan bu kafirlerin hastalıkları falan bulaşıyor insana. Onu düşünmesinden kaynaklanıyor. Halbuki bu kafirler, biz ahireti düşündüğümüz zaman bizim karşımızda duramazlar. Bizim en büyük gücümüz şeydendir. Ahiret ehli olmamızdandır. Yani adam ölmeye gider. iyi mümin mu <gülüyor> Bak Avrupalıların birisi böyle bir şeye yanaşmaz. Neden? Tam dünya ehlidir onlar. Yani ölümden sonrasıyla ilgili şey pöf, eh, Ama diyor yani neymiş diyor inanmıyor e anlatamazsın çünkü olacak bir şey daha şu anda bir şey değil ki al işte nah, bu diye kedinin el sesinden tutup da sütü burnuna efendim sütün içine burnu sokup da ye. işte bu süt diye der gibi diyemiyorsun ki olacak bir şey olduğu için e olacak diyorsun peh diye Hah diyor. aman diyor. E sen bilirsin diyorsun o zaman yani inanmıyor İnanmayınca ne diyeceksin bir şey yani Allah ne yapalım iman vermemiş var bir cezası İman vermemiş anlatabildim mi? Yani dünya deyince lütfen meridyenli paralelli çizdimi efendim beş kıtalı falan bir şey hakkında gelmesin. Dünya ölüme kadarki zamanımız. Ahiret ruhumuzu teslim ettikten sonraki sonsuz zaman. Onu düşünmek lazım. Çoğu kimse bu, bu tarafı düşünüyor. Mirattan önce mi, sonra gibi. Efendim şeyi düşünüyor. Vefattan önceyi düşünüyor, vefattan sonra. Heh, ne malum. Var mı yok mu acaba? Bilmem ne. Siren böyle. Yani böyle gidiyor. işleri o zaman işte o en büyük hatayı işliyor. Bir insanın gönlüne dünya girerse ahiret oradan eyvallah der. köşeler gider diyor. Bütün büyüklerimiz yani kitaplara ismi geçmiş, tarihe efendim böyle namı efendim yazılmış büyüklerimiz hep ahiret ehli insanlardır. Hep ölümden sonra için çalışmışlardır. Bu dünyayı aldırmamışlardır. Yani çok dediğiniz insanları şöyle gözünüzden perde kalsa, dünyanın hayatını görseniz... Kulübede yaşıyordur, efendim şey giyiyordur, 40 yamalı hırka giyiyordur, malı yoktur, mülkü yoktur... Selman-ı Farisi Ebu Derda Hazretlerinin evine gitmiş, bakmış, acımış. Hanım perişan, ev perişan, onun üstü başı perişan... Neden? Ahireti düşünüyor. O dengelemiş, yani demiş ki tam böyle ahireti düşünmek olmaz. Dünya hayatında yaşıyorsun, bu tarafı da biraz idare edeceksin... Ama ahireti hiç hatırından çıkartmayacaksın. Rebihi kâlessemî fı ebâ Süleyman Aynı rivayet zinciriyle Râvi Ebil Havadi demiş ki, Ahmet İbni Ebil Havari demiş ki, Ebu Süleyman şöyle söyledi, duydum ben. El vâvidus sâdıku en yastuka mâ fî kalbihî mâ nataka bihi فَالْوَارِدُ Sadıku Vârid, insanın gönlüne yurud eden düşünce veya fikir. Yani içine doğuyor bir şey, aklına bir şey geliyor. Öyle diyoruz ya, bu bu nereden geliyor? Yani aklına bir fikir geldi, bir duygu, bir düşünce geldi. Nereden geliyor? Şeytandan gelir, şeytanın vesvesesi. Nefisten gelir, nefsin vesvesesi. Efendim, bir de gerçekten Allah'tan ilahi bir bilgi olarak gelir. Hayal değildir. Bir gerçek tarafı vardır. Hakikattir. İşte bu gerçek varit, gerçek gelen şey nasıl belli olur? En yastuka ma fi kalbihi ma nataka bihi lisanuhu Kalbindeki kalbinde olan şeyin doğru olmasıdır. Ma nataka bihi lisanuhu. Dilinin söylediği şeye uygun olmasıdır. Şimdi burada yastuka diye hareket koymuş ben olsaydım yusadduka diye okurdum. Yani efendim kalbinde olan şeyin diliyle söylediği şeyi tasdik etmesidir de derdim ama anlatılmak istenen zaten aynı mana. Yani gönlündekiyle dili aynı olmasıdır ikisi arasında fark olmamasıdır iki dışı bir olmasıdır demek istiyor o zaman o zaman o adamın dilinden dökülen fikirler gerçek bir varidattır ilhami ı ilahiyedir varidat-ı ilahiyedir içi dışı eşit ama kalbi başka düşünüyor, dili başka söylüyor o zaman yala gerçek değil ve bir hikale Semit-i Eba Süleymaniye'ye aynı rivayet zinciriyle Ebu Süleyman Darani'nin şöyle söylediğini işittim dedi. Ahmet İbni Ebu'l-Havari. <gülüyor> men sadaka küfiye ve men ahsene ufiye. Kim doğru sözlü doğru özlü olursa demiş Ebu Süleyman Darani küfiye işleri Allah tarafından yönelir. İhtiyacı giderilir. Allah'ın yardımına mazhar olur. Doğru olursa. Ve hemen ahsene kim iyilik yaparsa, yani kulluğunu iyi yaparsa, bu fiye o zaman afiyet ehli olur. Afiyet ihsan olur kendisi. Yani demek ki Doğru sözlü doğru sözlü olursa Allah maddi manevi ihtiyaçlarını karşılar onun ve efendim o iyiliğinin mükafatını görür. Mükafatlandırılır. Doğruluğunun mükafatını görür. Kim iyilik yaparsa yani kulluğunu iyi yaparsa veya başkasına hayır hasenat iyilik yaparsa o zaman o da afiyete mazhar olur. Efendim deniliyor. Semîtül Hüseyn adı Yahya, Yakûl Semîtül Câfer adı Muhammed ibn Nusayr, Yakûl Semîtül Cüneyt, Yakûl Kalı Abu Sulayman adı Darani. Demek ki bu rivayet zincirinde Cüneyt Bağdati Abu Sulaymandan duymuş. Burda mı yaka ofikal bir <gülüyor> nüketi min nüketi kalmi? Ey yaman, fela akbel minhu illa bi şahideyni, adileyni el Kitabı ve sünne. Buna çok dikkat edelim. Bu çok mühim bir şeydir tasavvufta. Şu perdeleri iyice açın. Hiçbir şey mani olmasın oradan. Havanın girmesini. Perde bile engellemesin. Çünkü arkadaşlar sıkılmaya başladılar. Ama orası da açılabilir. Öbür taraflar açılmasın. Çünkü oradan hanımlar vardır. O açılabilir. O tarafta tek yoktur. Tamam. Şimdi... Cüneyd'in Ebu Süleyman'dan duyduğuna göre rahmetullahi aleyhima demiş ki Ebu Süleyman rubbema yaka fi kalbin nüktetü min nüktetil kavmi ey günlerce bazen gönlüme şu tasavvuf erbabının nistelerinden güzel fikirlerinden bir fikir geliyor kalbime. Günlerce o beni meşgul ediyor da efendim bir nüfte, bir incelik bir zarif bir şey bilgi fikir efendim fela aktelim min şeyen ve fela aktelim minhu illa bi şahideyn adileyn o gelen gönlüme gelen o fikri o efendim ârifane duyguyu kabul etmiyorum günlerce beni meşgul ediyor ince benim kafama saplanıyor yerleşiyor gene de kabul etmiyorum günlerce ancak iki adil şahit olursa kabul ediyorum iki adaletli doğru şahit olursa kabul ediyorum bu gelen fikrin yükteği el kitabı ve sünnet yani Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünneti bakın tasavvuf erbabının burada şeyini görüyoruz şeriate bağlılığını görüyoruz yani adamlar mübarek insanlar Allah'ın sevgili kulları Allah bunların gönüllerine fütuhat füzzat veriyor varidat veriyor, efendim, keşfiyat veriyor, nice şeyler akıllarına geliyor, gönlüllerine doğuyor, kabul etmiyorlar, günlerce geldiği halde ancak Kur'an'dan, hadis'ten şahit gelirse aklına, o zaman şahit desteklerse o gelen nüfteyi o zaman kabul ediyor. Yani şerat'e ne kadar bağlılar, yani kendi aklına doğu veren şeyi hemen kabul ediyor. Halbuki, halbuki bu ı diyen tek çok insanı, insan böyle aldatır. Yani bu gayreti göstermeyen insanları böyle aldatır. Öyle, efendim, sonra da o yanlış şükürlerden dolayı sapar. Yani günaha sapar, harama sapar, iddata sapar. Allah'ın sevmediği yollara sapar. Mesela Denizli'de radyo, televizyon filan kurmuş bir şey var. Detayını unuttum, gittik gördük orada. Tamam efendim, Kurmuş yayın yapıyor. Yani Allah'tan ne sürekli sabahı alamayın? Kılmayın, kalkma. Yani olur mu öyle? Allah ne söylediğini yapın. Resulullah'a söylemiş senden önce, Kur'an-ı Kerim'de yazmış. Yani bunun e, senin, demek ki senin gönlüne bir şey doğuyor. Doğuyor ama sen bu Ebu Süleyman Hazretlerinin sözünü bilseydin kontrol edecektin kendini Yani Doğup da gelen fikir, sen gözünü kapatıyorsun bir fikir geliyor, şeytandan gelen şeyi Rahman'dan geliyor sanıyorsun. Şeytan senin namazdan, ibadetten alık oluyor, alıkoyuyor da hala uyanmıyorsun. Demek ki tasavvufi çalışma yapan kimseler, akıllardan gelen fikirleri, e, içime doldu tamam Allah keserdi içime, tam tesbih çekiyordum, gözüme bir şey göründü, işte bir şey oldu. Şunun hakkında şöyle düşündüm. Acaba öyle mi beri? Öyle, öyle olmaz. Yani bunun ölçüsü şeriat'tır, Kur'an-ı Kerim'dir. Hadi söyleyebilirler. Ben Uyuyorsa öyledir. Aksi takdirde değil. Çok, <gülüyor> çok zaman, zaman zehir içmek geliyor. Efendim, o kadar sıkıyorlar ki manevi bakımdan işte şu dereceye yükselsin diye. Ha, zehir içmek geliyorsa bil ki şeytandan. Düzen şeytandan. Çünkü intihar insanı ebedi cehennemde yanmaya götürürsen Zehiri içer der, intihar edersen, ölürsen cehennemlik olacaksın. Bak şeytan seni cehennemlik olacak şeye itmek üzere yani arkandan böyle uçurumun kenarındasın. Hop itti mi aşağı cehenneme 70 yıllık yola uçarsın yani. Demek ki tasavvufun büyükleri tasavvufu böyle yaşamışlar. Aklıma bir varidat geliyor, gönlüme bir duygu, fikir geliyor. Ama Kur'an'dan hadisten iki şahit olmadığı söylemiyorum diyor çok güzel, çok yani ben de şeriate bağlılığı çok seviyorum. Yani şeriate efendim uygun olmayan bir şey oldu mu İmam-ı Rabbani Efendimiz'in yine benim şeriatçiliğim tuttu dediği gibi benim de e, yani tepem atıyor, yapılan şeyler söylenen sözler. Adam uçuyor, koşuyor bile olsa e, olmaz. Yani şeriate uymuyorsa kıymeti yok. Şevirt-i Muhammeden hasem Yekulu şem'etü Câfânen el-Huldiyye. Yekulu Yekulu şem'etül mâmeriye. Yekulu haddesena Ahmed bin Ebil Havavi. Kâle haddesena Ebu Süleyman. Yine başka adamlar vasıtasıyla efendim. Şey <gülüyor> Ahmed bin Ebil Haval'den geliyor. Ebu Süleyman'ın sözü. küllü Küllu amelin leislehu sevabun fit dünyâ, leislehu cezaun fil âhire. Öyle buyurmuş. Küllu amelin leislehu sevabun fit dünyâ, leislehu cezaun fil âhire. Dünyada sevabı olmayan bir amelin ahirette bir mükafatı olmaz. Ya şöyle. Yani dünyada sevabı olmayan bir amelin ahirette bir türlü amelin leyseluhu sevabın fil dünya leyseluhu cezamun fil ahiret. Ahirette bir e, ahiret dünyada sevabı olmayan şeyin ahirette de bir mükafatı yoktur. Yani sanıyorum bu sözüyle şunu kastediyor, dinin emirleri insanın hem dünyasını mamur eder hem ahiretini mamur eder. Dünyada bir faydası yoksa ahirette de bir mükafatı yoktur. Dünyada da faydası vardır dini emirlerin. Sadece ahirete yönelik değildir. Düşünelim mesela efendim içki. Çok basit, klasik, herkesin bildiği misal. Yani içki yasak kılmış dinimiz. Tamam. İçki yasak olduğu için kişi sıhhi bakımından da kurtulmuş oluyor. Ahirette de mükafat da alıyor. Efendim nikahı helal kılmış zinayı yasaklamış yani aile yuvası kurulacak aile yuvası kurma dışında bir şey yapılmayacak. Aile yuvası kurmak faydalı ötekisi zararlı. Helal kazancı meşru kılmış et tacir-i saduk Doğru söyledi. Tüccar Peygamberlerle beraber Maşer Gününde evet Arşın gölgesinde gölgelenecek diye müjdeler var. E başka türlü kazançları yasaklamış. Yani İslam'ın emirleri evet insan sevap kazansın diyedir ama yani dünyada da ahirette de faydası vardır. Dünyada bir faydası yoksa ahirette de bir şey değildir. Yani iki taraflıdır. İkisine de faydası vardır demek. Haddesen Abdullah bin Hüseyinî Sofîyü. Haddesen Muhammedü bin Abdullah. Haddesen Sehlü bin Ali. Haddesen Ebû İmran ez-Cessâs. Kâle Semitü Ebâ Süleymân e yekûl: "İzâ câ'a'l-kalbu ilâ atişe, ve rakkâ ve rakka. ve, ve zelîye Şimdi burada başka bir rivayet zinciriyle birkaç isim diyor. Onlar hakkındaki bilgilerde bir özellik var mı? Bakayım. Evet. Bu rivayet zinciriyle ki daha okuyalım. Abdullah İbni Hüseyin Es-Sofi rivayet etmiş Süleniye. O da şeyden almış, Muhammed İbni Abdillah'tan almış. İsfahanlı saf varmış İsfahan ahalisinden. Nisa burada oturmuş, oturmuş, rahit kimseymiş. Güzel yaşama olan bir kimseymiş, Vera sahibiymiş. Çok hayır sahibiymiş. Mucabut davet ediyor. Duası makbul bir insanmış. Gözünü kaldırıp gökyüzüne baktı. 40 sene gökyüzüne bakmamış. Irak'tan çıkmış. 278 senesinde efendim, yani şeyden yani Nisa buradan Irak'a doğru hicret etmiş. 272 senesinde çok kitaplar yazmış bu zühtiyat konusunda tekrar Misa bura 292'de dönmüş oraya yerleşmiş ölünceye kadar ölüm tarihi de şudur diyor Demek duası makbul bir zat rivayet etmiş Sülemiye o da sehid Ali'den duymuş o da Hz. Ali Efendimiz'in Mevlası yani azatlı kölelerindenmiş ee, sülalesinden sülalesinin şeylerinden efendim Recep'in başında vermiş 287 senesinde o da Ebu İmran el Cessas'tan duymuş o da kimmiş Musa İbni İsa Ebu İmran el Cessas. min mütekaddimî mi Ahmed ı ibn Hanbel Ahmed ibn Hanbel'in yani mezhep sahibi Ahmed ibn Hanbel'in Arkadaşlarının ilk yerindenmiş. Keane, <Gülüyor> Bir şey an. Takva sahibi, vera sahibi bir kimseydi. Mütehalliyen, zahiden, öyle maldan büyükten kendisini sıyırmış, dünyaya metelik vermeyen zahid bir kimseydi. Ahmet İbni Hanbel'den duyduğu şeyleri ancak konuşur, anlatır, nakledermiş. Ve bir de bu Ebu Süleyman'dan Ebu Süleyman Eddaren'den büyüklerini anlatılmış Yani her lafı da rivayet de edilmiş ki bu zahip, bu mübarek zatın güvendiği bir kimse bizim Ebu Süleyman. Bu da onu göstermesi bakımından iyi oldu. Aşağısını okuduğumuz. Demiş ki Ebu Süleyman, izaca el kalbu insanın kalbi yani gönlü, her zaman da söylüyoruz, gene söyleyelim kalp dediğimiz şey şurada tık tık atan şey değildir. Bu kuşta da vardır, mandada da vardır, insanda da vardır, ölüde de vardır. Ama atmaz. Kalp dediğimiz şey, mekanı burası olan gönül denilen şeydir. Gönül. Yani elle tutulmaz, gözle görülmez, çarşıdan alınmaz, mendiller konulmaz, ondan tatlı şey olmaz. İşte yani gönül dediğimiz şeyin mekanı şu, yürek dediğimiz yer. Kalp deyince onu anlayacağız. Yani diyor ki Ebu Süleyman, İraca el kalbi. insanın gönlü acık atışa susadı mı? Safa ve rakka safileşir, incelir insanın gönlü. O zaman duyguları güzelleşir, kafası berraklaşır, hissiyatı genişler, duyguları güzelleşir. Ne zaman? Karnı aç olduğu zaman ve susuz olduğu zaman. Ve izah şebi'a ve veviye doyurup da suya da kandı mı aviye o zaman kalbi insanın körleşir. Yani duyguları o zaman başlar uyutlamaz. Sohbet dinleyemez, namaz kılamaz, efendim şey yapamaz. Neden? Karnı tok da Aç olsa bak uyur mu? Tok olduğundan. Gönül acıktığı, susadığı zaman safileşir, incelir, doyduğu, suya kandığı zaman da körleşir diyor. Buradan şunu görüyoruz. E, Hadis-i şeriflerde vardır zaten. Yani insanın fazla aşırı yemesi bir kere insanı azgınlaştırır. Yani o zaman nefis dizginlenemez bir hale geliyor. Adam bir oturduğu zaman bir kuzu yiyor. Tamam. Yani bu adama gel desem namaz kılmaya çek. Söz dinle, Allah'ın emrini tuttur. Dinlemez. Nefsine hakim olamaz. Neden? Çok yiyor ondan. Oturduğu zaman şu kadar pilav yiyor, bu kadar tepsi sıyırıyor vesaire vesaire. Aç olduğu zaman gerçekleri görebilir, düşünebilir ve e, istenilen yola girebilir. Bu bir genel kaydedir. Onun için Ramazan'ın dışında da çok çok oruç tutar şeyler. bu tasavvuf ve tasavvufu eğitimin yoğun olarak yapıldığı halvet çalışmasında da her gün oruçlu olunur. İtikafta da her gün oruçlu olunur. Neden? Oruç insanı incelttiği için, kalbi safileştirdiği için, safi olunca da gerçekleri görmesi mümkün olduğu zaman. Yani cam kirli olduğu zaman, içerisi dışarısı görünmez. Silinip safileştiği zaman görünür. Onun gibi. Semitü ebel fevecil vel saniye yekûlü <gülüyor> semitü ebed akkiye يَكُولُ قَالَ اَحْمَدُ اِبْنُ الْحَوَارِيِّ قُلْتُ لِي اَبِي سُلَيْمَانَ Tabi Ahmet İbn-i Ebil Havari'yi diyor, Ahmet i̇bn havari olacak, atlamış buraya. Nüshasır olanlar Ebi'yi eklesinler. Sanırım bir kalem verirseniz ben de düzeltirim. Ahmet i̇bn Havari olduğunu kaç seferdir yukarıdan beri okuyoruz, Ebi kelimesi atlanmış. Böyle şeyler dikkatten kaçıyor kitap neşir edenlerin bazen dikkatten kaçıyor. Evet, diyor ki Ahmet İbni Ebil Havari, Ebu Süleyman'a dedim ki, Sallaytu salaten fi halvetin fevecettü leha lezzeten. Fekâle, eyyü şeyin lezzeke minhâ kul kû haysu lem yereni ahadın. Fekale inneke leda'ifun haysu khatara li kalbike zikrul Şimdi Ahmedik ve Ebu Havari bundan hadis sözlerini rivayet eden o da bu tasavvuf meşhur. İleride onun da hayatı gelir bu kitabın diğerinde muhakkak. Şimdi o Ebu Süleymana demiş ki talebesi durumunda demek ki demiş ki selleytü salaten bir namaz kıldım fi salvetin, hiç kimsenin olmadığı bir yerde bir tenhada bir namaz kıldın, feveccetü leha lezzeten ve bu namazdan zevk aldım. Duydum yani, kimse yok. Sormuş ona, Ebu Süleyman, ey yüşeyin lezzeke milha, bu namazdan bu zevki alman ne sebeple oldu, ne sana bu lezzeti verdi? Cevaben demiş ki, kurcu haysulem yereni ahadun. Çünkü hiç kimse görmedi beni ya, ondan lezzet duydum. Diyor ki, İnne gele daifun. Sen zayıf bir adam mısın be. Zayıfsın sen. Neden? Haysu hatara bir kalbike zikril halkı. Çünkü gönlüne Allah'tan gayrının, mahlukatın düşüncesi düşmüş. Adam namaz kılıyordun, başkası beni görmüyor diye düşünüp lezzet duyuyorsun, başkasını düşünüyorsun. Halbuki Allah'ı düşünerek lezzet duysaydın o zaman gerçek soruyor yani lezzeti nereden aldın? başkası beni görmediğinden lezzet aldım. O zaman diyor sen zayıfsın. Çünkü sen orada bile gene gayriyi başkasını düşünmüşsün. Hadi hiç onu düşünmeyecektin. Konsantre olup sırf Allah'ı düşünecektin. Allah'ın huzurunda olduğunu oradan lezzet alsaydı tamam. Ama madem ki kimse görmedi diye başka kimseyi düşündü, aklından geçirdi. Demek ki sen zayıfsın diyor. Ne izli şeyler görüyorsunuz yani bu kişilerin kendilerinin kontrollerindeki ne kadar dirayetleri var, ne kadar incelikleri var. Evil isad hikâle Ahmed'e. Yine aynı rivayet zinciriyle Ahmed demiş ki, yani Ahmed idi, evil havabi. Seel tu ebes eba Süleymane takujulehu. Ve bu Süleyman'a bir soru sordum. Ve ona dedim ki, iza karajeti şehvati min el kalbi. Ey ismin yaka o alehi. Zahidun vereun mazan. Kale iza sela ani şehvati fehve rabdim demiş ki hocasına ila haracetü şehavatü minen kalbi insanın gönlünden bu arzular gider artık hiçbir şey öyle şehvatı düşünmüyor öyle şeyler hatırına gelmiyor gönlünden bunlar çıktı böyle gittiği zaman en ismin yakalu yani bu gönle ne sıfat verilir yani bu şehvetleri hiç düşünmeyen içinden sürüp atmış gönül zahit midir Veri midir? Vera sahibi mi diyeceğiz? Zülh sahibi mi diyeceğiz bu gönle? Maza, yani ne? Bunun ismi ne? Yani hiç şehvet düşünemeyen gönlün sıfatı ne? İsmi ne? İzâselâ anîşşehavât şeylerden, e, şehvetlerden kendisi kurtulmuşsa, sıyrılmışsa fehüver radın o razı nefistir. Yani kendi arzuları yok. O zaman Allah Allah ne takdir ederse onun mukadderatına razı sıfatı, razılık sıfatıdır. Diye söylemiş. Böyle tavsif etmiş. Akhtarana Ali İbni Ebi Umar el-Belkiyyu Kâle Muhammed İbni Ali İbni el-Kasimi Kala hadesena el Hasan ibn Ubeydillah Katba. Kala hadesena Ahmed ibn Ebil Havari. Kala kale Ebu Süleyman. Yine başka bir rivayet zinciriyle haber Sülemiye şeyden geliyor. Ahmed ibn Ebil Havari'den geliyor. Ebu Süleyman dedi ki: "İc'al ma talep de minet dünya, felem tasfer bihi bi menzilete malam yaqtur dibalike, felem taslubhu." Demiş ki Ebu Süleyman Eddarani Hazretleri nical yap kıl maalep demine dünya pelem taslar dünyalıktan isteyip de eline geçmeyen şeyi bir menzil izmalem yaktur bir barike kalbine hiç gelmemiş hale getir pelem tatlıku hiç istememişim hiç gönlüne doğmamışi gibi bir hale getir yani burada neyi demek istiyor? Sen dünyalıktan bir şey istemişsin. Mesela ya Rabbi işte bir hayırlı eş ver evleneyim. Bir ev ver de şu kere kurtulayım. Bir araba ver de ayağım yerden kesilsin filan. Ve olmamış. Dua etmişsin. Allah münasip görmemiş burada o anda vermeyi. Vermemiş. Bunu diyor sanki hiç söylememişsin. Hiç kalbine gelmemiş. Hiç istememişsin gibi yap. Yani sil aklından. Yani dert etme demek istiyor. Çoğu zaman insan derde diyor bir şey istediği şeyi. Olmadığı zaman içine dert diyor. Allah niye vermedi? Hadi verse ya filan vesaire. Tabii e, vermediğinin üzerinde fazla durduğu zaman çeşitli rahatsızlıklar başlar. Yani niye vermedi Allah? Oradan işte vermemeyi uygun görmüş. Ondan vermedi. Daha ne istiyorsun işte? Hani Allah'ın kaderine razı olacaktın. Yani vermediğini düşünmesi yavaş yavaş kadere razı olmama durumuna itebilir onu. Sonra efendim Allah tabi o Allah'a arz etti. Şunu ver yarabbim dedi. Vermedi. E bir bildiği vardır Rabbim'in. Ben hayırlıysa istedim. Demek ki vermedi. Müsevih olması lazım. Israr eder de alırsa belki iyi olmayacak. Nitekim Sadebe isminde bir şahıs vardı Peygamber Efendimiz'in zamanında. Resulullah'a geldi, dedi ki, ya Resulullah çok fakirlik çekiyorum evde. Başım dertte fakirlikten. Dua et ve zengin olayım. Ya Sadebe, şükrünü eda edebildiğim az bir mal senin için çok maldan daha hayırlıdır. Benden zenginlik isteme dedi. Peygamber Efendimiz. Gitti. Bir müddet sonra geldi, ya Resulullah ben dayanamıyorum bu yoksulluğa. Bana Dua et ve sen peygambersin zengin olayım. Dedi ya Sâlebe böyle zenginlik yaramaz. Sen şüküne eda edebildiğin elindeki malla ittifa et. O senin için daha hayırlıdır. Gene gitti. Bir zaman sonra gene geldi dayanamayacağım ya Resulallah. Dua et zengin olayım dedi. Efendimiz açtı. Ya Rabbi sahabe'nin istediğini kendisine verdi. Sahabe'nin koyunları doğurmaya, develeri yavrulamaya başladı yani her seferinde de zenginliyor tabii satsa para edecek çoğalıyor sürüsü çoğalıyor efendim peygamber efendimizin mescidine gelmemeye başladı teklemeye başladı nerede halede efendim işte sürüsü biraz çoğaldı da onlarla meşgul oluyor ya Resulallah onun için gelemi yazık oldu salebiye yazık oldu salebiye dedi sonra peygamber efendimizin mescidine daha seyrek gelmeye başladı Sonra cumaları gelmemeye başladı. Nerede salebe? Yani Resulallah sürüleri o kadar arttı ki, öyle bereketlendi ki, ıı, buralarda beslemek mümkün olmadığından yaylalara çıkıyor, tabi cuma namazına gelemiyor. Yazık oldu salebeye dedi. Peygamber evet. Efendimiz, yani zenginliyor ama memnun olmuyor. Çünkü zenginlik insanı ibadetten ayırıyorsa, namazdan, niyazdan ayırıyorsa hayır bin şer. Sonra zekat ayeti indi. Mallar e, huz min envarihim sadakaten. Ey Resulüm bu müminlerin zenginlerinden mallarını temizleyecek efendim fakirin hakkını al işte zekat olarak bir vergi al onlardan diye zekat ayeti inince her yere haber gittiği gibi salebeye de haber gittiği Hadi senin bu kadar sürülerim, develerim, koyunlarım var. Ver bakalım Efendim, şu kadardan şu kadar, şu kadardan şu kadar filan. Veremedi Sâlebe. Halbuki Resulullah'ın duasıyla sürüsü arttığı halde zekat miktarı hayvanı veremedi. Geldiler deniler ki ya biz tebliğ ettik ama Sâlebe zekat malını çıkarttık vermedi. Güzelen biraz ağır konuştu filan. Tamam dedi ona bir daha gitmeyin dedi. Darıldı Peygamber Efendimiz. Bir daha hiç gitmediler. Hiç zekat istemediler. Çünkü vermedi kabul etmedi diye. O da getirmedi getirmedi. Sonra Peygamber Efendimiz ahirete irtihal etti. Ebu Bekir Sıddık zamanında geldi. Pişman oldu. Anladı Resulullah'ın darıldığını. iş işten de geçti tabi. Ebu Bekir Sıddık zamanında geldi. Dedi ki ya emir-el ben zekatımı vermek istiyorum. Ebu Vekre Sıddık Efendimiz'in bir sözünü hatırlıyorum. Kabileler isyan etmişlerdi. Efendimiz vefat edince bazı cahil kabileler demişlerdi ki ben namaz kılalım, oruç tutalım ama bizden zekat isteme. Yok dedi. Resulullah zamanında nasıl yapıyorsanız öyle olacak. Bunu değiştirirseniz sizinle harp ederim. Zekat aynı miktarda gene vereceksiniz dedi. Yani zekatı almak için savaşıyor gibi görünür. Şimdi Avrupalılar şimdi İslam tarihini incelese bak bak derler. İslam halifesi nasıl bak yani işte bak ibadet edelim diyorlar. Namaz kılalım, oruç tutalım diyorlar. Yok ille zekat da, yani koyun, keşi, deve onu da vereceksiniz diyor. Bak nasıl mal tarafları sanır değil mi? Yani herkes karşılındakini kendisi gibi bilirmiş. Avrupalının yorumu böyle olur. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz maldan vazgeçmiyor. Zekatı almaktan vazgeçmiyor gibi düşünüyor. Ama öyle değil. Neden öyle değil? Sadebe olayı gösteriyor. Peygamber Efendimiz'e sen efendim e, vermek istediğin almadı. O istediği zaman sen vermedin. O da sana darıldı. Resulullah'ın almadığını ben senden nasıl alırım? Almam seniz zekatın dedi. Bak ötekilerle harbederim ha diyor yani Allah'ın emirlerinde tercih yok, şunu yaparız, bunu yapmam yok İlla vereceksin diyor ama buna, bunun durumunu özel olarak kafasına yerleştirdiği için Resulullah buna darıldı, bunun zekatını almıyor, Resulullah almadığı zekatı, ben senden nasıl alırım almıyorum dedi yani her zamanda da alınmadı, ötekiler zamanda da alınmadı, öldü gitti adam, yazık oldu yani, madem ki Resulullah yazık oldu dedi, yazık oldu, mal yaramadı yani bunu nereden açtık şimdi buradaki bir konudan açtık yani bir şey istedin, olmadı mı onun peşine düşme artık. Hiç düşünmemiş gibi, hiç istememiş gibi olsun kafandan. Demek ki hayırlı olmadığından Allah vermedi. Kafana takıp da şey yapma. Hani bak bu mal istedi, zenginlik istedi, yaramadı işte bak. Helak oldu, mahvoldu. Böyle de olabilir, başka sebeple de olabilir. Yani verirse, ver, verirdi, vermedi. Kafana takma artık. Sil oradan kafandan onu yönüne dert etme diyor. Ebu Süleyman Harbiye. Bir tecrübeye dayanıyor. Kendisinin bu fikri. Haddesana Ahmet ibni Muhammed ibni Zekeriya. Haddesana Ahmet ibni Muhammed ibni Abdil Rehab. Haddesana Muhammed ibni Abbas ibni Derefs. Derefs'i. Haddesana Muhammed ibni Edil Havari. Ahmet ibni Edil Havari. Ebu Semet ne Süleyman <gülüyor> Başka kişilerden Gelen rivayete göre gene Ahmed bin Ebil Havari dedi ki: "Ebu Süleyman Hazretleri ne şey de dediğini duydum. El iyalu yud'ifun yaqina sahibi al-yaqin. Li'annahu iza kana wahdahu taja'a sariha. Iza kana lahu iyalun taja'u 'ala al-hamm. Kalalahum. Iza talabu tadabb'u Demiş ki Ebu Süleyman: "El iyal yani aile fertleri, hanım, çoluk, çocuk çocuk. يُبْئِفُونَ يَكِينَ sahibi الْيَكِينَ Yakin sahibi insanın yakınini zayıflatır. Evlat, aile, çocuk çocuk, evbak, kişinin, yakın sahibinin yakınını zayıflatır. Yakın ne demek? Şeksiz, sağlam iman demek. Yakın kelimesini de karıştırıyorlar. Ben burada kelimeler üzerinde çok izahat veriyorum. Bunları iyice not edin. Yakın Arapça'da bir başka manası vardır. Türkçe'de bir başka manası vardır. Arapça'da yakin ne demek? Şeksiz, şüphesiz inanmak bilmek demek. Yani tereddüt yok, şek yok, öyle inanmak. İlmel yakin, aynen yakin, hakkal yakin diyoruz. Bu yakin diye iyisi uzundur. Bir de Türkçe'de yakın var. Şu ev uzak, şu ev yakın. Yani bu Buraya mesafesi az manasında. Bu yakın Türkçe. Ötekisi yakın Arapça. Yani sağlam iman demek. Sağlam, e, şeksiz, tereddüsüz iman demek. Bunu bazıları bilmiyor. Mesela o adamı yakinen tanıyorum ne demek? Sanıyor ki yakından tanıyorum diyor. Hayır. Yakinen tanıyorum demek yani o adamı şeksiz, şüphesiz içim dışım tam biliyorum demek. Yakinen. Bu demek. Yoksa yakından tanıyorum. ne yak, mı? Yakından, uzandan. Yaklaşan ne olacak kalbini bilemedikten sonra? İstersen kalbine kulağını koy. Yani yaklaştığında ne olacak? Şu kadar mesela ver bu kadar var. İstersen kulağını koy. Yani adamın kalbini mi karıştıracaksın? Zihninden geçeni mi bileceksin? Yakından tanıyorum. Uzaktan tanımak, yakından tanımak. Öyle değil. Yakıyla tanıyorum. Yani şeksiz, şüphesiz onun şöyle olduğunu, dürüst olduğunu veya şöyle olduğunu, böyle olduğunu biliyorum demek yani. Yakın kelimesi bir Arapça bir tür şey de var. Bazen böyle harfleri aynı olan kelimeler vardır başka başka dillerde. Bir misal daha vereyim, perçinlensin. Şehir kelimesi. Şehir. Şehir. ş Şe h ve harfi. Şehir. da il demek. İl veya ilçe, belde demek. Yani insanların oturduğu yer manası. Şehir. İstanbul şehri, Edirne şehri, Tahran şehri gibi. Arapçada ise ay demek. Şehri Ramazan, şehri Recep, şehri Muharrem. Burada ay demek. Yani ikisi de şehir ama Farsça'da il demek, belde demek, Arapça'da ay demek. Otuz günlük zaman birimi demek. Görüyorsunuz harfleri aynı, farklı kelimeler. Her dilde böyledir. Yani İngilizce'de bir kelime vardı. Türkçe'de sen onu söylersin. Kırk kırk kırk filer çabuk. Hemen. Ya başlamaya gidiyoruz. Sonra oraya kayar. Sırıta bir kırkı gizme falan başlıyor. Az Her dilin kendine göre şeyi var. Demek ki Çoluk çocuk Sağ ol. Sağ ol. Diyemde ya çünkü tek başına oldu mu Acıktı mı de Onların kıvansı diğer sabaha başlardarsa, diğer sabaha başlardarsa, hanedefler. Onlar için ister o zaman. İran olsun, hanedefler. Bir şey daha Devletlere çıkartmaz mı? Ne yapacaksın? Çok çok saygı. Başkısında, tabağın. Özellikle, aslattın, kapsansız diye yazıyor ama kendi Çocuklar <gülüyor> istek oldu mu? İsteme oldu mu? Yakın zayıflamışlar. alıyor. Tek tarafında hizmetidir. Çölüp, çölüp sahibi olur. Sonra da... bir hale gelir. var. Razume geçiyor. Diyor ki <gülüyor> evine giderek girer. Çölüp çocuğuyla de yine şey ama. Yani ev çok şey getirmemiş diyorsa. aslında. Eğer de evine girerek ayrılırsa böyle yani mutlular yani azca bir şey var evde yiyecekleri, içecekleri az bir terimde kulübet atıyorlar ama Allah öyle bilerek geliyor, çok çocuğunu seviyor, şakalaşıyor efendim, evde bir sevdiği, sevdiği, havası oluyor giderken öyle gidiyor. İşte bunlar diyor dümür, ha, cümle, cümle, cümle bunlar haç eden kilseler gaza eden kilseler yani böyle bir yüzünde etkilemeyen, evliliğinde güven çeşitliliğinde Ben bu kardeşlerim, herkese derdişlerim, şimdi de Bir zaman evvel tane 20 tane, yirmi tane yirmi tane yirmi tane biliyorsunuz. problemini biraz anlatır. Yani, işte, Biz de bilgimizi de çeviriyoruz. Ben istiyorum ki bana bir evlilik kursu. Yani evlilik de konu. Şimdi mükafif Silahlar yazılmış. Ee, Arslan gibi şey gibi bir hanım. Mücahit gibi değil. Beş takamlı, elbette, her türlü dış görünüş ortada. Geçimleri yok. Birbirinde de yok. Hanım diye islam etmez. Herhalde <gülüyor> ayrılmışlar, sarılmışlar, mahkemeniz olmuşlar. Ne oldu? bu. İstanbul'da duruyor ki eğer saldırı söylüyorsunuz bu yapor diye matemeye vermek eleği hiçbir yani, yok ki. Yok senin yazın kitap, pardon, senin örgün ne oldu sizin? Milli Her bilmiyorlar. Bak burada evalliyet. fakir problemler, evalla saldırı, defet insan fakir biliyorsa, rakibinin zırhını Kazanmanın meşakkatini ev altına aksettiriyor. Eline girerek Basit bir şey indirmiş. Yiyorlar muhabbetle, şakalışıyorlar, birbirine eder. Hanımın değil, hanımıyla şakalaşmasına sevaptır. Evet. Hazreti şeride var. Oynaması, şakalaşması sevaptır. Çocuk çocuğunu öpüle, şey yapması. Peygamber'e aynı sorunlarıyla bir şey yapar? Yani büyüklerin hayatlarını böyle incelediğiniz zaman yani evde böyle başlar çatıp yani Tavuklukla dört duvar böyle mahkemede var, üstüme böyle değil ya. Yani. Şey var, yani başka yüz üzmeyip gönül alma. Erkek insan yani kendisinin çektiği ıldır alınmaya başlasın. Kazanmak zor, tamam. Ama o işin meşaklığı orada kalıp sen eve gelirsin, her derdine girersin, hiç belli etmesin, gırt Kol kalıp, kendine etmesin. Çoluk çocuklar da içermiş, onları da memnun edersin. Çünkü o sana bağlamış, hayatını sana bağlamış, bu çocuklar sana, sana emanet. İşte bunları bilmiyorlar. Yani birçok kimse bugün gibi bir mesele bilmiyorlar. Yani, göre bir kocanın nasıl olmak lazım, yani, haciz şerime göre bir ev harcını nasıl olmak lazım bilinmiyorlar. Onun için de iki taraftan bir hadis harbiye bir parçalara. Boşanmadı yani. <gülüyor> Her türlü ve Allah arasındaki şeyleri en düzeye, olduğunu, uygunu muhasebe, Yani kulu Allah'a yaklaştıran kulu Allah'a arasındaki işlerin en ulaştırıcı olanı muhasebedir. Muhasebe ne demek? Kişinin, kendi kendisinin hesabını düşünmesi demek. Bugün çıktı aşağı Akşamdan ben ne yaptım? Sevahtalı iş işleri, Bilatalı iş işledim. Zavallarını kırdın mu? aramlarla koyuldun mu? Efendim, savaşta işledi, işledin mi? Örünü ayırdı, işledin mi? Geçirmedi mi? Ne diyoruz bugün? Temmitenin Kendi patrolu etmesi insanı muhasebesi diyoruz. Temmitenin muhasebesi. Ayrıca, maksimik tüm şekil İşte, Allah'a yaklaştıran işlerin en hızlayılaştıranlar muhakkak etmeli. Hava başkan insan kendi kendini tiga'ya çekecek, hesaba çekilecek, yaptığı bir gözle geçirecek. Medine'de eden adam mücadil olmuş, ikamet ediyor. Peygamber Efendimiz'in kürbesine Esselamu Aleyke Esselamu Aleyke diye varınca orada Aleyküm Selam diye cevabı duyarmış. Sorun biraz olmuş bir gün. Akşama çıkmış, ya ben ne yaptım da biraz oldu? Ben de geçen günleri onlar oturmuş, akşam konuşmuşlar. Onlar ilaç vermişler, onda mesleğimden de bir şey olmuş. Ondan. Ama onu iki üç defa aramışlar aramış, savaştan çıkması böyle İşte yani <gülüyor> meslek değil miydi, her zaman her gün oturup gelin insanla Şimdi diğer bizim evlerde modaydı. Bir zamanı şeyi oluyor bu. Oluyor. Bugün Allah için ne yaptım diye. Yağmalar vardı. Evleri yatırmıştı. Şimdi bilmiyorum. Kaç modası oluyor bazı. Bugün Allah için ne yaptık? Bu güzel şey. Yani muhasepenin akıllanması. O zaman evin oturma odasında tam senin oturduğu yerin karşıda atacaksın. Bak kaç yere kaldırdın Bugün Allah için ne yaptık? Ben bir de buna şeyi uygun görmüştüm. bir <gülüyor> de yolda arkadaşlarla söylemiştim. Haba de bugün Allah için ne yapıyorsun? diye sorsun. Kapının içi dışına. şöyle dış kapının. Oraya kocaman bir der var. Bak şimdi kapının çıkıyorsun Çünkü iş işler geçtikten sonra vah bilah işlerim diye aşağı menamet çekmekten ise sabahleyin sevaplarını hesaplayıp çıkmak daha iyi gibi geldi Onun için bir der var. Çıkış kitap çekiliyor kendisi diye. bugün Allah'ın çeşitli bir kısım daha öylesin diye soruyor kendisi de bir de giriş kapısında ve oturdunuz zaman karşısında bugün Allah'ın çeşitli bir adam diye sana soru soran bir deva olur neyli olur nerede keselim? yeter mi? hayır senin şeylerini ben ayırdım tamam hayır, hayır. Tamam. Hayır, hayır. tamam burada paragraflar bitti zaten 18'e geldik Mehmet Efendi amcamız ne derse öyle olacak. Fatiha-i Şerife, Mahal-i Şerife, Thank you. Nur ummel Allah la ilahe illa la ilahe illa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 لا إله إلا الله لا الله لا الله لا إله الله لا الله لا اله الا لا اله لا اله لا اله الا الله لا لا اله الا الله لا الله لا الله لا الله لا الله لا اله الله in the world. Of Allahümeyarık, yarık, yarık, yarık, yarık, yarık, yarık, yarık, Alkol, akciğer hastalığı, magre, kauşuk mide patileri, yağmurlu kudretli kuru dişler. Evet, bizim Berâleye kadar, salladı ve eşyalarını kırılmış, bu kadar. Ülkenin güzelden kaçtılar. Hakamı sahip bu sırada, kendine kaderi, kendini mütevazı bir adam olarak, kendini bayram babam, aklı başında bir adam olarak, Ve bu sistem tekrarla kendimizi asla mücahede istenen vesaire enkaren edildiğiniz evvâhına uzaktan yakında şüphesi Osmanlı Kümrünler karşısında ayetlik ve ve şükür kurularda eczar-ı senyap akımlar akımlar akımlar sevgâr ve iğân itibar akımlar akımlar aygâh ve hediye ifade edin hakikaten düşünüyor kurularda mesul bakanları aile adet gelebiş bizlere de sevgim dolmayı nasip eyle sevdiğin anedeli de yani. nasip edilir, üsürde sevdiğin olarak geldiği nasip edilir. Ya bu kahveye umumiye ayarak kahveti de muamele edilir. Hastalar kulaşı şifalar veriyorlar, bunun sizin derdilerine devam edilir. Polislerimizle eczalar karşı masraf edilir, niyet ve, ve uzaklar vegaliteyi yarattır. Müslümanlar başına vurgulamadılar zalimleri, masıklar, fakirler, iscafilleri, kadr-ı hevkireyle yaratmak için Müslümanların sağlıklı iltikamını kafir mecan al yaratmak için Müslümanlara sağlıklı camileri kongalaya kafevlerin mamlarını, canlarını, evlatlarını diyarlarını Müslümanlara ver, yarabbim. Yarabbim. Yarabbim. Ben, ayir, Ümmet-i Muhammed'e ve dünyada ve afirette afiyet taksib edin Ya Hayırlı uzun ömründen ve mağmen olmamızı nasip edelim. Yine bir gün en güzel tariflerde hizmet etmemizi nasip edelim. Ah. Yarabbi ailemiz günlerimize helal temiz tabaç nasip edelim. Yarabbi günlerinizi cidde hakik Hakkı hak olarak görmeyi nasip edelim. Pardonu pardon gün ondan korunmayı nasip edelim. Yine bizim inceliklerin tabi ki nasip edelim. Sevdiği şekilde okuduk etkendirmeyi nasip edelim. Gönle sebebi olarak gelmemizi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Aldık etlerine nur gelmeyi nasip eylesin. Yurayet-i yöres kullanımlar eyleyemiz. Merhaba ve Alem. Dünyanın ve Ahiret'in da her bir elde edin. Dünyanın ve Ahiret'in her şu ezanla hürmetine kabul edin habibi bir mesene kabul edemez. Bir mesene sırasında bir saat ama. İnteraktif olarak da protokolda da o ve ee, uzun sorular sormuşlar, yani, güler izah edecekler, kızak gelsek az gelir, uzun söylesek zaman izah edecek. Mesela bir müşkide bağlanmalı, ailemde bir gibi olur diyor. Hadis-i şehirde var. Şehitler cesede girdikler ama ailemler cennetin kapısını adamlara gitmiştir, durun. İstediklerine şefaat etsin, içeri geçir. Yani, hadis-i şerifte alim dediler, ilmiyle, olan alim, yani neşillikten bildirilir. Ondan şefaat etkisi. şehrin bölümcülü yetiştirmesi ne gibi olur? Şerif'in bölümcülü yetiştirmesi, sohbet yoluyla olur, nasihat yoluyla olur, çeşitli vazifeler vermesi yoluyla olur, halbete çok fasih de olur, şüphesik kitapları oluşur, şüphesik işleri yap demesiyle olur. Onun için... O kişinin müzacına göre, tabiatına göre, haline göre, durumuna göre sürekli değişebilir. Şey hani bir kere anlatıştım ya, rahmet güvenlik, cennetlik, akıllı da olsun, Ali Yakup Hoca, bazı temelisi sorduk şeyi, nasıl yapayım diye de, diyor ki, baktım kaynımdaki zengin ama cimri bir şey diyebilir miyim, bir sen de bir şey diyebilir miyim? Yani, çünkü, de, çünkü bir de kutulmadan o dermiş şey olur. O da, kadar şey yok. O bakımda, yani kimlerin hastalığı varsa onun diğer şey görür. hastalığı varsa, efendim, çalışanlığa önerilecek bir tarih olur. Haliye göre bir iddia işareti olur. O bakımda, kişinin şahsına göre değişir. Ama genel evet, işte, her e, e, şimdil. bir şekilde, hemen de fizikselde, hareket, imalatlerde daha Türk çeşitli şekillerde bu işe istimler oluyor. Emiyavalar da hepsi ayrı biri, ayrı olan her biri diye bir soru da oluyor böyle mürekkep yalamış değildi. Kimisi Allah Teala Hazretleri tarafından, yine bilgilendirilmiştir ama Mektep yoluyla, biz Allah'ın özel vücutlarıyla yetişmiştik. Nitekim Peygamber Efendimiz de Hazreti Şerbi'de buyuruyor ki, ''Ezredemeyin Rab, iyiyim ve Ahsenet'e iyiyim. Beni Rabb'ın terbiyeyle çok müzeyli terbiyeyle. Fakat Peygamber Efendimiz de, üniversitede vesaire okumadı ama en güzel bir şekilde adamı yetiştirdi. Demek ki Evet, Allah netice itibariyle bilgini bir kimse yapar olur ama bu ille nekdetten bir yamak parası da olmaz. Ve o yüzden abim olur, merak olur, ilgin olur. da olsa. Çünkü Allah bilgilerin bir şeyleri bilir. Her abim evde olamaz. Kuru abim olur. Zahir abim olur. Zahir ilmiyle ilgili evde var. Bilgisi vardır ama akılâbın, kalbim, gönlüğü yeridir. O zaman evliya Allah olur. Bilmiyetin yokluğu, evliya mertebesinde yüksekler. Kalbin temizliği ve kafirliği, ibadet verildiği, evliyası evet. yoksa olmaz. Dünya için bilim ödemlisi bir koklamanı koklayamaz. Allah görüntüsü için bilim ödemlisi ama halini Ama her alim eee olamaz. Çok, yanlış yollara da sapıyor. Çünkü ilim bazı kimselere de kibir verir. Bir olur. O zaman azaniyi sevdiği bir insan olur. Kavak. O adamı da yapıyor böyle kişiye bilebilir. Evet. Aynı kişiye yapılır. Yani bir arkadaşın kırk yere nikahı olmaz. Bir insanın efendim, bir yere bağlanıyor olur. Çünkü ayrı bir yere olsaydı, ayet-i kerimeye büküyoruz ki devrâ ve fihfâ ayrı edilir. Biz de Allah'a göre yönetiminde haroşa, sürme, İki tane, tane tane olsaydı, birisi şöyle yapalım derdik, böyle yapabilirlerdi, de çatışırlardı. Mal bulur bir düzen, düzen düze olmazdı. Allah c.c. dedi ki "Her başına kainatta varlık eder. Her adet insan ve kainatın varlığının %70'i şey yapıyor. Tasarruf ediyor. Harcadığı şey yapıyor. Şimdi peygamberler halinde devam edelim. Peygamberler halinde devam ederken insanlar 40 kişiye mi bağlanıyor? 30 evet, kişi, iki kişiye mi bağlanıyor. Hayır, 7 adet kişiye bağlanıyor. Peygamberler halinde bağlanıyor. Yani zaten birkaç kişiye bağlandı mı insan Başka bu başkayı söyleyemezsen, bu başkayı söyleyemezsen ne olur? O zaman ya birisini dinleyecek, ötekisini dinleyecek. Dinlemesi gerekeni dinleyince ötekisini dinlememiş olacak, ona bağlılık olmaz. Dinlemesi insana bağlılık olmadır, bağlılık olmadır. O vakıf da intikkat veya aynı şeydir, bir kişiye olan ve o şekilde devam eder. Tabii bu intikkat ve veriyatın bir hikayesini uydurma olarak yakın zamanda particiler çıkarttılar. Yani şehre asıl devlet etmek için tasavvufstan buradayız çıkmış olarak. Yani efendim, bu böyle bu ayrıntı bu ayrıntı bilen birizlikler bir bir söylebile, olmayan şeyler söylebile. Az önce sultan bile gelmiş Aziz Mahmut'u vilayete da getirmiş. Emiş ki efendim sendin paşa adı zorlamak. Hayır efendim devam et. ne var deprecin kaç şartlar işi berbat ettiler ilaç çıkardılar marabetler eee ervahı da dafunda peruşturarak çekilir. için ruhi olmanın şart dediniz. Eğer tasavvuf mutlaka gerekiyse bunun için ruhi olumlu olmadan tasavvufa girilemeyeceği yine bir şartmış olarak kayıd edilir. İyi müslüman olmak için zeki olmak şart. İncilcileri Allah sevaplı işleri olur Allah rızası kazanır. Aptal olur mu? Dilemez bunları, ilerlemez. Yani iyi müslüman olarak, olgunlaşmak, semane etmek için işte, bayağı zikar gerekiyor. Hazapta herkes girer. Kapımız, kucağımız herkese aşıktır. Girer ama kimisi 40 yıl olduğu yerde durur, yerinde sayar, kimisi <gülüyor> müsa zamanda giderir. Bu şartlarda zaten öyle yazılıyor. Yani sadece benim köyde bir sözü değil de. Kimisi gelir, hemen de bir anda İkrar olur, gözü, gönül açılır, de bir türlü anlamadık. Çünkü kesimiyeti yoktur. Eğer muhazemesi, eklikliği, mesaj vesaire tutunları vardır. Bunların için söyleyeceğim çok güzeller vardır ama zaman kısa. Sorular güzel. Zaman kısa kısa geçiyorum. Gerçek. Pasalama, yani insan için olduğunu şart değil İnsan olgunlaşmak için pasalama giriyor. Her gerek yok. Onun için ne diyor? şiirde bazı bazda, herhangi bir şey, de, bir bazda. Gel, dön, gemine gel, din yanlış yolu bırak, buraya gel. Ne olursa olur. Bin defa gelmeyi olursan gel. Zaten adamın ilk adını Adam devre etmekti. Adam binatacak mı? Olgun bir şey binatacak mı? Devre de oradan Onun için adamın giriş için olgunluş şey yapacaktır. Olgun olursak da ne diyebilirsin? Bir de ne bile alıyorsun, Olgun olmak için değil. Hangi edecek ki Benim Elinde değil. Yani adam olmak için kafa tarzında. Beklerden. Yani girersin de. Meklemeni temek için kafa tarzında. Getirme Yani Herkesi günü sevme olamıyor. Şişir. Ama liberte, Tek olur. Olur bir diğer birer makisim bu. Tekfiyeti eğilir olur. getirmemiş. Mesela. Böyle şeyler var. Hücudur Yaşın Ağır Şerif Tadeşimiz onlar şey yapamıyoruz. Evet, rastle yetiştirme Çok büyüktür. bir hani şehirden ilgili ilgili çok sorular var burada. Evet, şimdi. Rabıza şeyle vardı. Peygamber Efendimiz de sahabesi açısında vardı. Ebu bebek de Sıfırlık Efendimizin gözünden Efendimizin hayalini gitmediği için yalnız olduğu zaman bile rahatsız oluyordu. Hayalını uzatamıyor, şey yapamıyordu. Yalnız olmanın serbestliğini şey yapamıyordu. Resul olan hayali şeyden gitmedi. Yani Rabda şeylerden kaynaklarını hayalini o bağlamalık dolayısıyla hakikaten bir Başka türlü yakınlıklar ve bağlamlar da hazır olur. Ve bu bağlamlar, ruhsiyle bağlantında, destilonda da bağlantıya gecirir Yani, e, sonunda bağlantı ruhsunda, e, insan destilonda da bağlantı elma haline gider. Bunu şu bir nerede bu, yetiştirme nerededir? Bir yere bir yere doğru yükselmedi. kolayca sonra doğru gider Efendim, bir merhalecik onun için. Ve şarttır. Zeynep Ermenimiz diyor ki nesr elinde olan Allah'a yemin alın ki siz benim babanızdan, evladınızdan bütün insanlardan bile daha çok sevmediyse hakiki Müslüman, Müslüman olamazsınız. Rab'u da aslında sevgiler kaynaklanıyor. O sevgiyle, onun düşünmesiyle efendim, onun abaneli beraberliğini kuruyor. Bu beraberlikle kuruluyor. Ve insan yani ruhi merhamdelerine de ilerledir ama bu bedene bağlı kalmıyor. Şey. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın beni görüvermiş, karşısında kendisini görüvermiş. E, demir abla, Hatun yani, ile hani o kapıyı kapattırdı ama hani ikimiz kaldırdı demir ve bak Yakup Aleyhisselam'ı görüveriyor karşısında. Böyle. Nafes'in evlasını ne durumda giderler? Ya kuşları, hani böyle parmaklarını fışırarak görünür günlerde. Evliyallah böyle görünmesi vardır. Yani Evliyallah ayı var, hayda ayı görünüyor. Evliyallahın ruhları, dedenlerinden çıldır. Efendim böyle şey yapar. Bizim şeyine ben de bir seyir işte, ya kendimizi falan bir yerde görmüşler. evet işte evladım, yine oraları düşünülmüşündürmüş. Yani bunu düşünülmüş günün şeyi, o tarafa bir görür? Böyle şeyler olur. Bunlar hep kabutanın incelikleten detaylarını kaldı. Kişinin gününü kapatıp annenin babasının üstüneşi nasıl bir şeyse, normal bir şeyse, Değer ne yapıyorsun? Bak, akşam kaldı, babasının hazırlığıma geldi, zor yüzü başvuruldu, annecim hazırlığıma geldi, kapattım, onu hayal ediyorum. Bunun Bunun şirketinin bir şeyleri yok, olmadığı gibi, efendim, o yüzden de şeyini öyle düşünmesi, sevgi bağlı olarak, Gerekli de sevmesi, sayması ve ve böyle şey yapması, eğilimi çok olması için de gereklidir. Bu bir alıştırma, ülkanında resimlerle böyle görüşmesi, görüş. Görüş için sevdiğim bir başlangıçta, bir önce görüntüsü için. Daha önce bir bir Onun için gerekli. Eskiden bir üşütler mümkünün de bir eden onun kabiliyetleri vesairesine bakarlarmış. Olmazsa başka bir yer gelmezmiş. Olabilir. Yani de öyle olabilir. Bizim hocamızdan gördüğümüz merhametinin çokluğundan her yeri kabul etmektedir. Ama Gümüşhaneli hocamızdan benim gördüğüm, Benim deden Gümüşhaneli hocamızda amcamla beraber gelmiş dedeme beraber şamcuma vermiş. Hayır köyden iki kardeş geliyor birisine veriyor bir sefer devrolabilir. Bizim hocam herkese topların ders verirdi. Mesela FETÖ'ye bak. Dünya dedi. Şöyle bir sözü daha var. Herkes gittiğine değin bir söyledi. Ben de şöyle dedim. Gene bekleye başmurduk ki medya propagandasıyla Yani şey Bu zamana göre değişiyor. Yani şimdi şu sözünü daha hocamızın. Biz size hafif bir şey gibi davransak ve sizler gerçek bir dervişi istese, Hepinizi sabırma Yani bir tanemiz anlarsın. Ya şimdi iş işe yapıyor. Kusurunu yavaş, yavaş yavaş içinde yani yenilsin diye belki adam olur diye 5 sene 5 sene, 5 sene, 5 sene çıkartmıyor. Ya i̇şte işaret eden hatasını söylüyor. Gördüğü hatayı yüzüne söylemez sen ne yapıyoruz bir şey dedi. Reziz işaret başka bir şey anlattığı gibi şeyler. O da nişanını alacak. Eğer hep evladı dinlerken konuşmasın dinlerken hocasının bu bana söyleniyorca o zaman alır. İşini evliyek. kabul edildiğini anlaması ne edebilir olur? Hocaya kabul etmediği, kabul ettiyanda şöyle bir şey yoksa niye olan, bir yani bir mürit değil herkese müritlik olmasıdır. Yani Allah tarafından sevilen bir mürit herkese gelip gelemez durumundur. O da insanın zuhuratında, talihinde sevdi olur. Yani Allah'ın sevdiği sevdiği ikan eder Allah veyahut tatbif eder. Oradan anlaşılır müritlik gerçekten şey yaptı. Anadolu'su hem kabul edilmişti, çok terakki eder, bazı etmişti. Kabul diye bir şey yok da, niye olan kabul değil? Kabul, kabımız açık, herkes gireb. Başarılı da öyle olabilir. Ama, mühim olan, kabudan git, gerdiyeyi alıp, Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Hazrafın yani, gayesinde de, Allah'ın sevdiği bir insan olmaktır. Allah'ı bilen, Allah tarafından sevilen, makbul bir kulu olmaktır. Gider adı var. Kendisi maalesef Allah'a Allah'ın sevgisi de kazanç olacak, kazanç ve sevgisi. Bunu yapamamışsa, maksat hazır olmamış gerektirir. Bunu yapmak için çalışması gerektirir. Kırk dergiler kayıtlarsa, gelme gitse olamaklarsa demir diyor. Allah seyredirir. Seyredir, seyredir, seyredir. Tasavvusta rabıtayı kabul etmeyen kişiye rabıtların gerekliliğini nasıl anlatabiliriz? Üstü 3 adlı size söylediğim gibi Halil Bağdat Efendimiz rabıta üzerine bir genç gider yazmışlar. O tercihbesi de farklı. O kurumunun Aslında bir belir bile ederiz. Yani bir parmak üzerinden koymuşlar tarzını yakalıyorlar, mahkebene mahkum oluyor. Bu parmak üzerinde olur mu? Olur. Düşen tabaklarının etiğinde var mıydı? Var. Tamam. Tutamancı, şey mi? Bir, bir parmak tedir, delil olabiliyor. Yani bir aydan bir hadis içeri, rahmatada varsa delil olarak gelir ama 40 kadar delil veya yani daha fazla delil söylemiş, iyice ikna olsunlar diye o kitaptan da okuyor. Şeyin güzel bir meselesi vardır. Geniş fazlını bu konuda şey varken, bir şeyin ilacı anlatıyoruz buyla. Katımız mutlaka gerektiğini evet gereklili çünkü daha önce daha önce de ama tabi halde ben de sanmıyorum ya ayet cemalde. Neyin tertib eder? Biraz konuşacak. Tertib eder mi? Mangoset beşer oluyor. zaman Tertib etmek mutlaka gereklidir. oluyor. Sonra ne diyor? Anlıyor musunuz? Mangoset mı mi Hayır, tek yeri geçecek, bir türler atacak, bir ürünler alacak, bir O haberde tasavuk gerektirir. Vahir kirabında da şeyin çektiği önemli değil, peygamberimizi düşünerek, yaparak en güzel şekilde yaşamlar var. E zaten örneğe Küçük olanlar Yani peygamber efendimizi düşünerek, mühredin ilk başta haliyeti yetmez ve o tehlikeliye kendi tahammülüyle çalışıyor. Orasını düşünmekten başlar. O eğitime alıştıktan sonra Resulullah'a gelir zaten. altındaki iki bazı var. Onlar olmasa biz çıkamazdık. Çıkamazdık. Çıkamaz, çünkü bu neye başlayalım, bu neye başlayalım. Nerede çıkacağız? Altyazı olmadan hiç vermemiz çıkutmuş. Travızayı ayrıntılı anlatırmışsınız. İşte böyle. Demek ki bu tekkemizin yanında bir tekkenin şey bölümü vardı, taşlar, aynı tahtadan yanında var, bir güzel panak var işte. şurada, o da tekkenin şeyidir, bir bölümüydü. Maalesef, herkese de var ya, vakıf mazara yapamamış maalesef, geçtirmesine döndü, böyle vakıflar bölünmüş var. Şehir hazırlığı aynı fila, aynı mimari kültüye içindeki silin ve şeyler verilmiş, Miraç takdim edilmiş. Bu kadar bakutlara kalmış. orası büyük olmuş. Burası benim bu bahçe hep birlikim, bir bahçe içinde, Onun da hepsinin de şeyler kalmış lazım. Ama bakutlar sandımış, ülkelerden sorulmuş, camuyla satılmış, satılmış. satılmış. depo olmuş, gösteri olmuş, gazileri okuyorsun, Şimdi burada alım, alım oluyormuş, alıyorum, bizim bir bu da şeyler bazı Mustafa Senat'ın herhalde, yani aşağıda kapı olan mübarek saati, şeyleri görürmüş, görürmüş, iyi gibiyiz, bariyle kuruluyor. Sabah sabahından iş yapmak için de yapıyorlar ama, şehirlerde memnun olmaz mı? İman eden yani güzel şeyleri söylüyor. Ama işte az yok bilendi, azal da şey yaptıkları. Tabi kardeşlerimiz güzel bir alan görmüşler, Allah kolay hayır olur inşallah onların ayıra delalet, inşallah güvürüz, güvürüz, olacaktır diye bunları yorumluyor. Allah küçük katılarının arkasında o ayırları işaret ediyor. Şeyden İktisat'ın terbiyesi nedir? Allah mesulüleğinden bilası arasında mahtar Yoktur. Onun cevabı Peygamber Efendimiz'in zamanı olacaktık. Hepimiz halbuki yıllar ne Onunla ki? Sıdık zamanı olsaydık. Hepimiz ürün ettik. Efendimiz'e e, bu zamanda olduğunuz <gülüyor> şey, için bu Yani bunu eleştiren insanlara da de değil. E, niye yani? Peygamber Efendimiz'de bir şey demedin. Erobeyli Sıddık Efendimiz'de bir şey demedin. Bir şok bir şey Şimdi ne değiştiyle de iltihan <gülüyor> Yoksa sen Erobeyli Sıddık Efendimiz'e Oradan da uyurmasaydın. Uyurmadan olmaz ki yani. Elbette bir e, cümlem olacak. Yap, sizde inerken bozuk bir araç bilirsiniz. O zaman size camdan dolayı da bir uçak üzerinde dahi bir insanlara bir var. Her bu keser, her yıl keser. olabilir? Onlar harika kadar basnertimleri keşfediyorlar. Çünkü bu o masalı bu kadar bir olan bir şey değil bu o zaman <gülüyor> insan böyle bir davranış yapacak, e o verilecek bir şey var mı? Ama batar bir daha da şey ama buradan geçiyorlar. Yani, bu diyor ki, e, yani zekeden sonra sap olsun, veya bir daha sonra batar bir daha bulsun birader ama o kadar birer bir daha. Şey yapmadıktan sonra olmaz. Doğru bir yere düşmeden bana şüphelen çıkmaz. Herkes bandıyla bilmediği şeyler konuşuyor. Şimdi şimdi yorumları radyoda şeydeki olayları bilmiyor ki konuları. Yani mesleği her taraftan tutturuyor. Bilmediği konuda konuşuyor. Yani inşallah e, geliyor. Bilmiyor konunun şey Yani Şimdi ben ona şöyle anlatabilirim ki, birinci meclis bir yundurarak bir şey söylenir mi? Söyledim mi? Söyledim mi? Karnın var, söylenir mi? Söylediği zaman ne oluyor? Kendilerini okuduğu çok tatlıyor. Niye? Söyledi. Söyledi. Birinci bir meclis yumuraya yaşayan Allah'a bir şey söylenir mi? Ona söylenir mi ki? Söylenmez. Edebini takılması lazım bir insan. Eğer yani biz Allah'ın varlığını girdiğini anlamış, ona kutluk etmeye sizmet imkanlarıyız. Birisi kaldık bile onu köpülebilir mi? Olmaz. Eğer yani burada denesi lazım ki, herkesin herkese bu şeyi göstermesi lazım. lazım. Kuyruzdan tutuyor işi. Yok, olmaz ki Şimdi her yerde şey, hep seni gördüğünü hareketlerine ona göre denemeyi, ilanlarla kaçınmayın. Allah'a şişes bir görevler açık olur. Böyle bir şeyler oluyor. Yani bu şeklinde kümlet değil, Allah'ın oraya verdiğidir. Yani müridin gittiği yerde peşinde yaptığı şeyin karşısında vesaire olabiliyor. Deniz görevi gibi Yardım Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam akıl lazım ne yapıyorsun diye parmağına ösebdeki olaylar tasarrufta varmış. Bu şeyler kaynaklanıyor. Yani insanın ruhunun Şehir Efendi'nin ruhumuzun, müşidin ruhunuzun şey yapabilmesinden gelebilmesinden ayrılıp başka taraflara gelebilmesinden kaynaklanan bir şey. Bunun şehrin verilmesi yok. Allah'ına verdiği bilmediğe tek yaramet ve kaybetti. <gülüyor> Elbette şey yapacak, o, o görevli, yani <gülüyor> işler korkuyorsun, polisler korkuyorsun, tanrılar korkuyorsun, şey yapıyor. ondan da korkuyorsun. Olarak, ondan korkmak Daha olur maksat? Bu keşif terbiye eden müslümanlar tüm doktorluğunuz buralara gelerek keşifleri ilmine hocabıyla bu kadar teşekkür edebilmek gayet değerli hem her nefes <gülüyor> demek. <sistem, terbiye gülüyor> yapan yüksek eee ihtifaların hayırlı olamaz hanıma hasta Şimdi bu keşif ve beraber evliyaların şartından değil yani birler gerçekten de öylecek. Her yani bir keramet gösteremese de keramet yani Allah'ın çok sevdiği bir kulu olması, vakitli ve böyleleri olabilir. Evet. Keramet gösterdiği yani su halde sui ahirete geçenler olduğu da vakitli ve olabilir. Teşhis ve keramet bu yolun esaslı değildir. Bu yolun esaslı istikrarı Hakim olmaktır. Salat ve lütfen yürümekte, şeriatin çizgisinde, Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah'ın yolunda yürümektir. En büyük keramet istikamettir. Yani bu yolda yürümek. Ve başka bir keşfi kerahatı görülmesin. Ama Allah gösterir. Bazen gösterir, bazen gösterir. Gösterme şartı şart olarak meclis yedir. Bayram dünyamı kaybetmekten korkuyorum. Şerif, iyi birilerin gerekli olduğunu bildiğim halde her an Allah beraber olduğu durumundan dolayı şerhi ilimlerinde ilimlerinde temin veriyorum. Ülüğü nasıl ölçüyü evet. şey, nasıl ölçüyü nasıl ayar verebilirim? Şimdi şerhi ilimler olmadan insan burada şeyden çok oyunlar gelir. Onun için Kur'an-ı bilmek, adresi içerisinde bilmek çok önemli. Allah'a çok sığınacak. Efendim Allah'la beraber olmak, onuruz kazanmak duyduğu da haliz Allah'ın yardımında olur inşallah. Ama ünlü şeridiye çok sevapları çalışmalı geldi. Yani. Onları öğrendiren beyler bölgesin, onun sayısını görülür. İshat ümmetinin ritmi, bir lidere diyalet etmesinin çok iyi hükmü nedir? Böyledir. Bütün ümmetin bir şeye fiyat etmesi gerekir. Buna eee imarenin kübrası derler. Ya inşaat yapmak zorunda derler. Efendim e, bir ara öyle olmuş gibiydi. Yani İslam'ın ilk sosyologlar öyle oldu. Bir ara da acaba sonra öyle olmuş gibiydi. Sonra hacde dinleri efendim vesaire vesaire bu durum fi ile şirki yani zavatlar var mı olduğu halde insanların zavatla değil mi gidiyor. Böyle bir lideri müşteramba odada şey yapması şey yapacak. Şöyle buna dair söylentiler var diyor. İnsan kaynakları içinde göre farklı yapılanmalar vardır. Bunu soruyorlar. Çok verimli, h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Tabi gereken yani bir tek şeye bağlanmak menikuliyeti vardır. Bu bağlanan şahıs, ağrım olacak, kâmik olacak, bağrı olacak, dinliğin olacak, birçok basıltıları Efendim, bir şey yapmak gerekiyordu. Olması gerekiyor, ben olması gerekiyor, yapmak, yapmadan çalışmak yardım Yapılırsa yapılır, yapılamaksa bazı bir eksik kalmış olur. Çalışvermeyen sosyal açısından açıdan çok farklı gibi yer. Yani Eğer Allah'ın istediği bir hal olursa ne yapalım? Allah'ın istediği, yani bu de al demek Allah'ın istediği, takdir edecek bir, bir hal. <gülüyor> Tabi insan her halbuki arka, Allah'ın sırasında uygun olan ne diye soracak kendisi doğru gördüğü yolda hareket Her anda, yani her anda herkes yaptığı hareketler için bir küçük iştiharcı olacak, müştecik olacak o anda. Yani, yapayım mı yapmayayım, şu sözü söylemeyeyim mi söylemeyeyim, şöyle daha önemi davranmayayım, o andaki düşüncelerini tabi iyi şahitli, aile dayandırırsa, Ebu Süleyman'a, Dara'nın bir kitap, tat, sünnetler, delil kularak şunu şöyle yapanlardan giderler, <gülüyor> onu şöyle yapan gider. Bunun için de ilim gerekiyor. Tabii bilmeyen insan tesadü büyük bir seçme yapacak, devrimle merkez yapacak, veya fizki bir hareket yapacak, bunun bir mesele yoktur. Yani bir şeyin yapılan bir işin, terkikin, şerkli bir geline dayandırılama sevabı vardır. Ona göre her çatışması, her şeyi Allah'ın kurası için yapmağı, Küçük küçük başlı olaylarla geldiğinizde alıştırılması lazım. Mesela Pazar günü Örneğin evet, Lişkender Paşa'dan bir tanesini tutuyor. İmanlığınız çoğu kalkıyor. Evet, Gitmeye gidiyor, ezmeye gidiyor. Bu zaman gibi bir şey diyor. Yani, Gitmeye mi gidiyorum? Yoksa mi gideyim, tercih. Bu tercihler öyle olur. Bu tercihler olur. Yani her iş buna, buna benzer şekilde ölçülecek. Bezirizmenin tercihlerine tabiri olmayan, istisad olmayan birine, Hemen din, bak değil gibi mi? olmamış, hemen Sen ona kendisi mutlak ilimle elde eli doğru ayarlıyor. Sen onun peşine takılıyoruz, göz kapalı, gidiyorsun ya yanlış öyle Onun için kalmaz. Yani. Bağlanmaya eğitim on mevsimsiye bağlanan kimse şey atılır. Allah'ın rükü ve alifte, topraktan yaratılan cesetler, semali kalplerine, terçiler yaratılan cesetler aşi ruhlara bağlanır. Elbine burada kalç edilmek istenilmedi, açıklar mısınız? önümü görürsem biraz daha başında önünden çok gelen süre zahiri Anlayabilirim. Efendim. Evet. Yani geçen topraktan yaratılmıştır. Efendim evet. ruh da mahveti Allah'ın zelal hazretlerinin bildiği bir başka bir yüce varlıktır. Efendim. Evet. Ee, tabii Topraktan yaratılan cesetle, başka şeyler, başka alanlar tabii ki, tabiyle, başka bir şeyle, başka hocamız aramızda meclisinin askerleri görüyoruz dediğini, dediği doğrudu duymadım. Benim dediğim bir şu an diyorum, şu bir sanat söylemişsek, ben bir demiştim, ben tabi böyle rüyada öyle şeyleri, gördüğümüz bahseleri, adam beklemezsen mi yok. Yani böyle müteşimden, kehametten, efendim istikbardan bahsetmeyi, böyle şeyleri, kaybı yüklenme şeyleri, bahşiş konusu etmeyi, bir de böyle taslamayı, karar yapmayı sevmiyorum. Yani, Şan insanı bazı şeyler gösterebiliyor, az şeyler öğrenebiliyor. Bu bir şeyler bu bölecekler diye. Nidekim Ebu Süleyman da diyor? Etta, hadisler da ayetleri iki delil olmasayacak, günlerce kalbiler, şer, genel, o fikir bizleri de görüyoruz diyor. Şimdi, belki Aleyhisselam'ın neler olduğu, yaşının doğru olduğu, doğmadığı vesaire vesaire gibi çeşitli konuşmalar şeyler oluyor. Çıkmasını yakın olduğuna dair bir şeyler söyleniyor. <gülüyor> Yalnız girdi hukuk adamlarının söylediği söylerim bazı insanlar önce adamlarının söylediği manayı anlamıyorlar. Birisi bizim arkadaşlardan bir tanesi Mesih <gülüyor> meraklısı bir arkadaş Mesih'i bildiğince orada kişilera sormuş zor demiş yani oradaki arkadaşların diğer tanıdıklarından zor bulmuş. Bir bilgi diye denk var orada bien bana bak benimle evet. arkadaşım sorun ve bizle bana evet falcı geçmişken rüyada Mehmet Bey'i defal gördüm. O bana dedi ki falancıya söyleyin hiç ben meftişi takip ettirecek diye tarih verdin mi? Vermedim. Tarih verdin mi? Vermedim. diye böyle rüya ona selam çünelim. Yani o şu tarihi veriyor, bu tarihi veriyor. Ben tarih vermedim gibi bir işaret. tamam dedim çok güzel işareti almış yani. Hocamız demek ki tarih verilmesinden rakam verilmesinden memnun olmamış. Ben ona öyle bir şey dedim. Yani Allah Alem, şöyledir, böyledir diye oluyor. Bir gece mesela benim de hiç ilgisi yokken yani akşam o konuşulmamışken, o günlerde zihnimde yokken. ama bazıları metinin asiri olacağını diye bir şairin müfettiği var. Gökte yıldız ararken niye sokmuyor müfettiş? Gökte de görmez kuyuyor ve üzerinde Ayrıca ki öyle il astronomiye yeni öğrenci olmuş, hemen bir olacak yıldızlarla ilgili bilgileri öğrenip. İşte camide muhalefet olacak vesaire. Meslek yani bu, o devirde. Temelim, evet, topa müneşim demek. Yani Taze'i yeni, yeni daha müneşim. Gökte Yıldız hani kutup yıldızı, şu muydu, efendim yıldızı, bu muydu Bilen diye, Gökte Yıldız Arapen diyecek Taze'i müneşim. Gazetinde, ayanın ucundaki çukurunu görmez diyor. Şahit. Gözde yıldız ararken nice tutma, müneşkim, gazetle görmez, kuyuruyor, mesk üzerinde, yıldızı bulur, cum süreçini alar. Yani ne olduğunu? Çünkü önüne bak. Bunlar, yani mesleki şeye bakacağını, yıldızın bastığı yere bak. Şimdi bazıları, bu şakanın arkasından şu noktaya geçelim istiyorum. Mehdi'yi beklemekten şeye bağlılığı terk ediyorlar detlaşmak istiyor, öyle yanlış istiyor. Yani sen önündeki kuyruyu görmezsen yok diye kuyuya düşersin. Tapan gözü numaraları vurur falan. Açıyorsan da belirtileri çıkaramazlar. Onun için yukarıda yıldız arayacağına önüne bakıyorsa ve bazı arkadaşlarım şöyle dedim bu yetişmeyeceğim. Tamam. Çıkınca haber alırsak Allah'ın izniyle beraber hemen iki de Tabi oluruz. Çünkü tabi olmak emin ediliyor. Tabi oluruz. <gülüyor> Çık Peki, mevdi çıkmamışken niçin için şu büyük bir vazifelerini yapmıyorsun? Yani daha çıkmamış, çıkmamışken niye gülüldün? Şu anda üzerinde boş olamaz. Hmm. Tehkiler gelmez. Vazifeleri yapmaz. Bağdantısının hiç esamisi, emaneti yok. Vesaire. Sen gülürt misin? Değil misin? Çıktın mı? Geldin mi? Baktın mı? Ne oldu? Belli ki mevdi. Böyle bir takım şeyler oldu. Ben bazı arkadaşlara dedim ki, bakın. Yani mektif ile kıyamet alametlerinden birisidir, hiçbir şey yok. İnsanlar, onun zamanda yaşayanlar ve havkat ve alet bunun üzerinde emek ona ulaşıp, onun askeri olmaları lazım, hadis-i böyle buyuruyor. İsmi Peygamber Efendimiz'in ismine babası Peygamber Efendimiz'in babasının ismine şey var, sevesi Kur'an Efendimiz'e verilecek, diye hadis-i şerifte bu konuda kitaplardan neşe edici? Bu bir kıyamet alaveti de netice itibarında, ama dedi, Seyranlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''İnzaman'' dedi, ''İnsan ufakasane, tiyanet oluyor. İnsan kendisi ölür, onun tiyaneti kopmuştur. Demek ki kalkın da Öldü mü gitti. Onun kıyameti kopmuş demektir. Onun için ölüm tezaiye kurulmuştan yerleşti, biz Mehdi için telaştan daha hazırlısı olarak ölüme hazır, hazır olmalıyız. Hemen ölecek için hazır olmalıyız. Bu da kafiy olmamayı, görevleri imar etmeyi iletmek. Yani günün gelmiş olan bir insan bugün sabır sabır, çünkü üstü üstü gelmişlikten çıkmış, gelmişlikten düşmüştür. Gelmişlikte olmayan yanlıştır. Efendim evet, bir takım şeyler yapacağız. Yaşamımızda sanki ikinci duruma gelmiştir. bu kadar şey bir ilimle, ilgisiyle, yani bu duruma gelmiştir. Bunlar da Wi-Fi servisi içinde vardı. Wi-Fi'ye bağlanmak karşısında hepimizin araştırdığı bir şey. E böyle yani. Evet. Bir evden oturuyorsun. Ondan sonra geçen orada <gülüyor> <gülüyor> Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Eben ilah illallah. Ada ya ya ya ya ya ya ya Ya meleğim, kimekiyim? Muhammed, Allah'ın mübarek isyan. Allah müsannak Ah, pekâlâ Muhammed Rəsulü Allah, pekâlâ Muhammed Rəsulü Allah. Ay ay Hayy alim felâhi hayy alim felâh. Şahlarımın da direniş yapın. Bireyin hizasını yapın. Öncezeki başlıkları <t�ifi> dolduruz. Allah'a La ilahe illallah. ekber. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Er Rahman Er Rahim Er Rahim ve iyyake nesta'in. İşbirat turantun sebir <Sessizlik> men turantun. ve Allah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ أَنْتَ مُذَكِّرٌ فِي ذِكْرِ اللَّهِ انْتِقَامٌ لَّمْ يَجْعَل لَّهُ سَوَاءً فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَدْلًا حَكَمًا وَلَا يَجْرِي تَلَ <viele mouldyana> اللَّهُ مِنَا الْحَمِنَةُ <Exactć> اللّٰهُ اكبر <يكمّر> <statistically��gra labels> اللّٰهُ اكبر اللّٰهُ اكبر اللّٰهُ بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين نزل قرانك بالحق <تصفيق> هي جنات عدن هي جنات النعيم انصروا صراطا في المسرب الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَلَكَدْ كَذَبْنَا فِي الزِغُورِ مِنْ بَعْلِ السِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُنَا حِبَابِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَفَلَا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِلْعَالَمِينَ الله اكبر ارم الله من الحمد الله أكبر الله الله